İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Merhabalar, günaydın herkese. Günaydın. Yantalar diliyorum, günaydın. Günaydınız herkese. Ee, biraz önce Ali Bilge ile programımızın ilk bölümünde bıraktığınız yerden devam edeyim isterseniz. Ee, Perşembe günü getirdiğimiz o bir dönem açık radyo programcısı ve hatta acar muhabiri desem e, yanlış mı olur gazeteci yazar Aydın Engini. E kendisine yaraşır bir şekilde ben çizgilerle karikatürle ve e, tabii ki mizahla almak istiyorum bu sabah. Evet biz zaten acer muhabir teriminiz zaten bizim yayında 1999 yılında yap acer muhabirlik yaparken söylemişti zaten. Evet evet, <gülüyor> evet. kendisi çok seviyordu bu e, şey bu ifadeyi. Evet. zaten. Ben e, aydından Engin'e hep e, mizahçı gözüyle bakıyordum açıkçası. O yazılarında, kitaplarında ve radyo programlarında tabii dikkat ederseniz hep mizah ön plandaydı. E, Marmara depreminin hemen sonrasında e, açık radyo için Gölcük'ten yaptığı canlı yayınlar esnasında da üzüntüden ve şaşkınlıktan o titreyen sesinde bile e, ince mizah duymusunun farkına e, varıyorduk. Cuma günü de siz tekrarladınız o yayınları e, gerçekten çok e, tüyleri diken diken eden e, ses kayıtlarıydı. E, şimdi e, Doğanızlan dünkü köşesinde şöyle bir şey demiş. İyi usta gazetecilerin önemli bir özelliği vardır. Miza zekanın süzgecinden geçirdikten sonra kullanırlar. Yalnız yazılarında değil konuşmalarında da miza fark ederdiniz demiş e, Aydın Engin için. E, ben e, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki tırmık köşesinin e, kepenğini açtığı andan itibaren e, sadık bir okuru olmama karşın Aydın Engin'le hiç e, yakın olmadım, olamadım. Sağda solda birkaç kez karşılaştığımız, e, merhabalaştığımız falan oldu ama kendisiyle doğru düz sohbet etme imkanını ne yazık ki bulamadım. Oysa çok isterdim. E, kendisiyle son bundan 5-6 yıl, yıl önce e, o da rahmetli Umur Bugay ile birlikte modadaki tarihçi kitap evinde, e, birlikte yaptıkları bir sunum öncesinde ayaküstü kısa bir sohbet etme şansım olmuştu. Hepsi bu. Bir de yıllar önce yine tırnak Köşesi'nde azınlıklarla ilgiye sanırım. Belki de Türkiye Yahudileri ile ilgiliydi. Birkaç satır karalamıştı. Şimdi içeriğini tam hatırlamıyorum. Nedense bu yazıdan kendine bir vazife çıkartmış. O yazar okur samiyeti var ya ona dayanarak kendisine yazmıştım. Oysa onun kıdemli bir okuru olarak dünya görüşünü ve azınlık toplumlara bakışını çok iyi biliyordum. Fakat her nasılsa kendimi tutamamış. E, sokak ağzıyla söyleyeceksem şayet e, Aydın abiye, Aydın Engin'e ayar vermeye kalkmıştım. E, bir, bir süre hiç ses çıkmadı. Sonra günün birinde artık beklemediğim e, yanıt birden geri verdi. Mektup şöyle başlıyordu. Hemen cevap vermedim. Çünkü yaz, yazdıkların özel bir ilgi gerektiriyordu. Bu türde bir şeyler. Ee, böyle bir girizya tabii beni çok heyecanlandırmıştı. Ardından da uzun değil, az ve öz yazmıştı. Tıpkı e, biraz önce değindiniz siz, Fıkra yazarlarının yazdığı gibi böyle çok az, çok özel, e, öz ve güzel meseleyi kendi bakış açısından anlamamızı sağlamaya e, bir şekilde çalışmıştı. Mektubun sonunu da hiç unutmadığım bir cümleyle bağlamıştı. Bütün bu yazdıklarıma rağmen hala ayrı fikirdeysen o zaman de işiniz var demektir. Hepsi bu. Şimdi e, çizgiler e, ve karikatürlerle analım dedik. Dilerseniz önce Tırmık'tan başlayalım. E, tırmık e, adından da anlaşıldığı gibi bir kedi ve bu kedi Aydın Engin'in yıllar boyunca e, mürekkep tükettiği köşesinin adı. Tırmık logosunu yine e, Cumhuriyet Gazetesi'nin emektar karikatürcüsü diyeceğim artık Ka Kamil masaracı çizdi. Ee, Kamil'in çizgisi böyle kapkara kalın kuyruklu altı tel duyuyor olan sevimli bir kedinin aslında silüeti. İşte bu bu gölge, bu silüet yıllar boyu Aydın Engin'in Tırmık adlı köşesinin logosu oldu. Ee, bir başka açık radyo programcısı ve e, karikatürcü dost yine Aydan Çelik ise e, Aydın Engin'in ölümünü duyar duymaz e, sanıyorum çünkü hemen e, ...sosyal medyada gördüm. Kara kedi e, tırmının yüzünü bize gösterdi. Siyah siliklerin üzerindeki o beyaz çizgilerde... ...aydan çelik e, tırmığı ağlarken çizmiş. O yüz yuvarlak gözlerinin birinden kocaman bir damla yaş e, süzülüyor. Efendim kedi sağ patisiyle de e, bir ucu iyice sivritilmiş... Bir kurşun kalem e, tutuyor nöbette bekleyen bir asker gibi. Silgi kısmını yere dayamış öyle tutuyor. E, nöbet kulübesindeki bir e, asker gibi. Aydın Engin'in keskin e, mizah kalemi olsa bu e, kalem gerek. E, usta bu kalem şimdi ne olacak diye de sonra e, böyle sorar gibi bir hali var. Ne büsstir altındaki bu oyununda evet. da şey var. Değil mi? Bir küçük çan var. Evet. Küçük bir çıngırak çınır, evet şahı var. Çıngırak evet. her zamanki uyarı mizahi uyarısıyla da evet, evet, evet. perişan eden biri. <gülüyor> Notunda da e, Aydan Çelik, e, Aydın abiyi kaybettik, tanımık öksüz diye yazmış kısaca. E, bir başka grafik ustası yine karikatürcü Erdoğan Karayel ise. Ee, o da siyah-beyaz bir veda karikatürü e, çizmiş. O tırmığı bu kez Aydın Engin'in portresinin omzuna yerleştirmiş, inecek. Ee, onun da siyah silüetinden e, kocaman bir gözyaşı damlasının aktığını görebiliyoruz. Karikatürde Aydın Engin'in portresi e, hızırca gülümsüyor gibi. E, Aydın Engin çok sigara içermiş. Hatta eşi Oya Baydar e, Ak, akciğer kanserini geçirdikten sonra ona pek sigara içirtmiyormuş. E, buna rağmen bu portrede olduğu gibi ağzının kenarından e, sigarasını hiç eksik etmezmiş. E, bu portrede de bıyıklarının tam altında sigara yerine yine ucu sivri bir kurşun kalem e, görüyoruz. İşte bu kalemin ucundan yukarı doğru e, tütmekte olan bir sigaranın dumanı gibi hoşça kalın, e, hoşça kalın sözcüğünün harfleri. Bir bir havada böyle büyüyerek e, büyüyorlar ve görülmez oluyorlar. Erdoğan e, Karayel kediyi de konuşturmuş. Güle güle Aydın ağabeyi dedirtmiş. E, kendi özgün fontlarıyla kendi adına. Evet e, Aydın Engin'in e, kadim dostlarından birisi de e, karikatürcü dostumuz yine Tanoral'dı. E, Tan da üzücü haberi alır almaz, e, daha önceden çizmiş olduğu iki Aydın Engin karikatürünü e, yine hızlıca kaleme aldığı oldukça duygusal bir yazının eşliğinde T24'te yayınladı ki siz de onun bir bölümünü okudunuz zaten Cuma Güne. E, karikatürlerden biri Tan'ın e, Memnuniyetsizler e, albümünde kitabında yer alan Onlarca Portbiden e, Aydın Engin'in her zamanki gibi bıyık altından Muzipçe böyle gülümseyen e, portresiydi. Çok hoş bir portre gerçekten bu de. E, diğeri ise bir tırmıktı. Ama farklı bir tırmık bu. E, bu tırmık iki ayağı üzerinde durabilen, koltuğun altına bilgisayarını ya da evrak çantasını sıkıştırmış olan, e, boştaki patisiyle de çenesini sıvazlayan, kuyruklu, sivri kulaklı, pos tabii, geniş yuvarlak gözlüklü, kostümünü, kravatını kuşanmış bir Aydın Engin karikatürü. Sağlığında Aydın Bey bu karikatüreyi kızmış olabilir mi? Ne dersiniz? <gülüyor> yani ben sanmıyorum. Fakat Tanoral'ın Aydın Bey'e kızdığını, kızgınlığını iyi biliyorum. <gülüyor> Aslında buna... Kızgınlıkta denemez ya. İşte buradan dilerseniz sözü Tan sevgili eşi Elif Aydoğdu'ya bırakalım. Şöyle demiş. Elif. Tan ile tanıştığımız sıralarda Aydın Engin ile İş Bankası Kültür Yayınları için bir nehir söyleşi üzerinde çalışıyorlardı. Tan sürekli içim dışıma çıktı, söyleyecek söz kalmadı diye söyleniyor. Arada rezil olduk. Bu kadar konuşulur mu deyip Aydın'la hallerine gülüyordu. Biyografi kitapları editörlüğü yapmaya başladığımda bu kitabın yapılış şekli, çıkan içerik üzerine sohbet ettik birkaç kez. Bugün tanınan kitabın hazırlık süreciyle ilgili ilginç yorumları oldu. Kaybolmasın kayda geçsin. Şöyle demiştim kitaba başladığımız ben ile bitirdiğimizdeki ben aynı değildim, değişmiştim. Adeta okul bitirme sınavı gibiydi. Yapıp ettiğim her şeyi baştan düşündürdü. Söylediğim hiçbir şey olduğu gibi yazmıyor, kabul etmiyor, beni sürekli sorguluyor, itiraz ediyor, savunmamı istiyor. İlgilendiğim konularda derinlemesine düşündürtüp yanıtlar alıyor. Bazen diploma projesini jüri karşısında savunan öğrenci gibi açığa düşürüyordu. Hayatımı savunmak zorunda bıraktı beni. Bu kitap bir Aydın Engin kitabıdır aslında. Konu olarak bir çizere aldı ve benim bütün düşünce sistemimi irdeledi. Her konuda hem fikir değildik ama bütün bu konuşmalardan sonra benim düşüncem netleştiği gibi onun da itirazı netleşiyordu. Aslında klasik bir biyografi kitabı değildi yaptığımız. Kitabın bütün ilginçliği, samimiyeti buradadır aslında. E, Elif Aydoğdu devam ediyor. Ben İstanbul'a geldiğimde kitabın bazı bölümlerinin çıktısı düzelti için TAN'a gelmiş olurdu. Oturur saatlerce okurdum. Tam da yahu canlısı var yanında. Neden yazılısını okuyor diye. E, okuyorsun diye e, sor bana anlat anlatayım diye takılırdı. Devri daim olsun, gül dalında yürüyen su gibi olsun menzili diye de bitiriyor e, yazısını Elif Aydoğdu Oral. Evet, ben ben... bir e, pardon ha, evet, kesmeyeyim. E, ben bir şey dönüş yapmak istedim. Yani demin ki sigara konusunda da şimdi Doğan evet. hakkında... E, bir mizah sığınzır bakışlarında bir umuttu. Aydın abinin başlığıyla bir yeni yazı kaleme almış T24'te orada ilginç bir şey anlatıyor yani hiçbir şeyi geçmezdi diyor. Aydın abinin Oya Baydar aşkının sızmadığı tek konuşma bile hatırlamıyorum diyor. Aydın ile buluşulacak en ağır meseleler konuşulacak ama söz mutlaka Oya Baydar'a da gelecektir. O, Oya Abla'ya aşkının ulağı ya da gidi kazak parantez içinde çünkü Oya Baydar seçmiştir kapatıyor. Ya tüttürmelere doyamadığı sigara gene parantez çünkü sözüm ona Oya Baydar'ı atlatmak içmektedir kapatıyor. Ya kendisinin birkaç ay daha küçük olduğu için gene parantez çünkü Oya Baydar'ın çıtırıdır. Kapat ya gece alemlerini akacak gene parantez çünkü Oya Baydar da onu kıskanmalıdır kapat ya o haftaki çekilişte kazanacağı Alman lotosu parantez çünkü Oya Baydar loto oynamasını küçümsemektedir ve sonunda gününü görecektir kapat olacaktır diye gidiyor yani böyle bir şey işte. Daha mutlu evlilik e, tabloları bunlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> evet. E, Elif Elif'in e, demin e, yazısını, e, daha doğrusu demin okuduğum yazısına eşlik eden bir de karikatür vardı. E, karikatür bu Elif'in sözünü ettiği İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan kitabın adı Budur adlı o Nehir e, söyleşide yer alıyordu. E, bu karikatürde İşimiz karikatür anlatmak çünkü. Evet. Bu karikatürde Tanora ile Aydın Engin'i profilden karşılıklı oturmuş. Söyleşirken e, görüyoruz. Aydın Engin'in çevresi kasetlerle dolmuş. O zamanlar e, söyleşiler, röportajlar kasetlere kaydedilirdi. Bu karikatürde de yerlerde yığınla kaset görüyoruz. Zaten kitap da tuğla gibi. Yani tam 584 sayfa. Tamı tamına. Fakat e, karikatürün en ilginç yanı iki adamın ...karşılıklı oturma şekilleri... ...karşınızda sanki böyle... ...gölge tiyatrosu oyuncuları... ...o Hacivat ile Karagöz var... E, ...Aydın Engin yine yüzündeki... ...muzip e, gülümsemesiyle... ...çenesini e, sıvazlıyor... Tanoral ise bir yandan boncuk boncuk ter e, döküyor diğer yandan da sanki eliyle isyan ediyor yeter artık falan gibi. Yani bu karikatürde aslında kimin hacıvat kimin karagöz olduğunu kestirmek biraz zor. Bana kalırsa her ikisi de biraz karagöz biraz e, hacıvat gibi. E, Elif Aydoğdu bu yazıya ve karikatürü bir, bir, bir de fotoğraf eklemiş. E, o fotoğrafta oral elindeki bez bebeklerle oynuyor. E, bu bez bebekler ise birebir Tanoral ile Aydın Engin'i temsil ediyorlar. E, her iki e, bebekte müşterek bir arkadaşları Hülya Hüsnü'nün el emeği, e, eseri. E, yanlış hatırlamıyorsam da Aydın Engin'e bir doğum günü armağanıydı bu e, bebekler. Evet. E, sırada e, sırada ne var? Kemal e, Gökhan Gürses'in 2018 yılında K24'te yayınladığı ve Aydın Engin'in hayatını kaybettiği gün yani 24 Mart günü bu kez T24'te yeniden yayınladığı biyografik bir çizgi roman var. E, çizgilerle Aydın Engin adını verdiği bu eserinde e, Kemal Gökhan Gürses Aydın Engin'in hayat hikayesini çocukluk yıllarından e, ve eğitim e, yıllarından alıyor. Cumhuriyetle yollarını ayırdığı günlere kadar. Bir nehir söyleşi gibi fakat çizgilerle anlatıyor. Araya bir iki de fotoğraf sıkıştırmış bu çizgilerin arasına. Bu çizgi röportajda tabii ki ince mizah, her ikisi de mizahçı olduğu için ön planda. Örneğin çok uzağa kaçamayacağını biliyorsun değil mi Kemal Goyan? başlıyıklı bölümde bir dönem gazetedeki aynı odayı paylaşan Kemal Gökhan'ın Aydın Engin'e oynadığı küçük bir oyuna tanıklık ediyoruz. Ardından Politika gazetesindeki yıllarını ve altı kere hapse girip çıktığını yine Aydın Engin'in ağzından okuyoruz. Daha sonra da nasıl yanlışlıkla salı verildiğini ve 12 Eylül öncesinde yurt dışına kaçtığını yine resim altlarından okuyabiliyoruz. Frankfurt'taki taksicilik yıllarına dair ise şöyle konuşuyor Aydın Engin. Önce hemen taksiciliğe başlamadım. 82-84 yılları arasında Avrupa'daki Türk köşmenlere seslenen Türkiye postası adında Türkiye'deki junta'nın yaptığı idamları, işkenceleri protesto eden bir yayın çıkardı. Onun başında ben vardım. Pratik olarak ben vardım daha doğrusu. Çünkü pikaj, montaj, mizampaj gibi gazetecilikle ilgili işlerden anlayan hiç kimse yoktu. Bu yayın 1985'e kadar sürdü. Ee, sonrasında geçimini bu şekilde parti üzerinden sürdürmeyi reddettiği için ayrıldığını ve dönemin prestijli e, gazetelerinden e, Frankfurter Runchao'ya, doğru telaffuz etti mi bilemiyorum şu anda, e, iş başvurusunu anlatıyor Aydın Engin. Araba kullanıyor musunuz Herr Engin diye sormuşlar ilk olarak. Evet demiş. Fakat öyküye eşlik eden e, karikatürde Aydın Engin'i gazete yöneticinin e, karşısında bacak bacak üstüne atmış otururken görüyoruz. Yönetici soruyor. Size dağıtım servisinde mi görev versek? Engin'in cevabı e, yok. Araba kullanacaksam gider taksicilik yaparım. Evet. Tam yakışan bir cevap. E, ve Burada Aydın anlatımın anlatımını... Her Engin diye sorunca gayet evet. dağıtık. Ona bir Başka bir şey yapacağını zannetiyorsunuz ama <gülüyor> şoförlük yaptıracaklarmış anlaşılan. <gülüyor> evet. Onlar herkese her derler zaten. Evet. <gülüyor> evet. Her madra. Devam edersek şey olursam şimdi e, en gün devam ediyor. E, taksi kursuna gittim diyor. Çok ciddi bir kursu bu. İki buçuk ay sürdü. İki buçuk ayın sonunda övünmek gibi olmasın ama kurstan birincilikle mezun oldum. Ondan sonra altı yıl Frankfurt'ta taksi şoförlüğü yaptım. Ta ki Türkiye'ye dönene kadar. Ee, gerçekten de e, Frankfurt'ta taksi şoförlüğü yapmak halen böyle bi bilmiyorum ama e, o yıllarda muazzam e, zor bir şeydi. Her sokağa e, en küçük, e, en girift yerine kadar e, ezbere bilmek durumundaydınız. Ee, evet, kalktım. Şimdi e, Kemal Gökhan'ın e, çizgi romanı Aydın Engin'in Türkiye'ye dönüşü. Cumhuriyette geçen 10 yılı sonrasında işte İlhan Selçuk'la yollarını ayırması, bunun nedenleri ve Hrant'la dostluğuna binaen e, Ağustos, Ağustos, Ağustos diyorum, Agost'taki yıllarıyla e, sürüyor. E, daha sonra da Cumhuriyette'ki yine hapisle sonlanan maalesef ikinci e, hapis dönemiyle son buluyor. Son karede e, Aydın Engin'i e, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nün girişinde bir sandalyede sanki biraz da yorgunmuş gibi otururken e, görüyoruz. E, nedense bu karede ben e, yüzündeki o her zamanki hınzır gülümsemeyi göremedim. O gülümsemeden eser yok. Acaba gerçekten öyle miydi? Dostlarımdan onu iyi tanıyanlardan duyduğum kadarıyla Aydın Engin kolay kolay pes etmeyen bir yapıya sahipmiş. Yani umudunu hiçbir şekilde yitirmeyen, inandıkları uğruna mücadele eden, her ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen, çok inatçı bir gerçek gazeteci. Onca tecrübesine ve ilerlemiş yaşına rağmen gerektiğinde muhabirlik yapmaktan çekinmeyecek kadar da profesyonel bir gazeteci diyeceğim. Ee, üstelik yani kıdemli bir okuyucusu olarak rahatlıkla şunu iddia ediyorum. Aydın Engin gerçek bir hümanisti. Ben öyle gördüm. Öyle tanıdım açıkçası. Okur olarak. Evet. Ee, bakın e, Diken'den Murat Sevinç ardından nasıl yazmış? Aydın Engin'in ben Frankfurt'ta şoförken adlı kitabında yer alan cami kapısına bırakılmış bir bebek gibi başlıklı hatıranın onun en iyi anlatma ihtimali olan hikayelerden biri olduğunu düşündüm. Kukara ürkek ve çaresiz Hintli delikanlıyla siyasi gerekçelere sığınmacı olmuş, ekmek parası için Frankfurt'ta direksiyon sallayan Aydın Engin'in karşılaşması. Bu karşılaşma o devrin sosyalist kuşağının emekten, yaşamdan ve insandan anladığını en dokunaklı haliyle resmediyor. Gerçekten çok ilginç bir öyküdür bu. Ee, uzunca bir öykü. Ee, içinde son derece trajikomik unsurlar barındırır. Ee, ve Aydın Engin'in de neden hümanist olduğunu gözler önüne e, serer bu öykü. Zaten ben de tıpkı Kemal Gökhan gibi, Murat Seviç gibi e, Aydın Engin'in Ben Frankfurt'ta Şoförken kitabını e, mutlaka ol, o, bulup okumanızı tavsiye ediyorum. Hatta fırsat bulursanız gazeteci Nilay Örneği'nin e, Aydın Engin'le e, bir söyleşisi var YouTube kanalı üzerinden, onu da dinleyin derim. Kendi sesinden Aydın Engin'i dinlemek ve onu tanımak gerçekten insana iyi geliyor. Nilay e, Örneğin bir saati aşağı bu söyleşisini dinledikten sonra ya adam kendisine uygun bulunan adının e, hakkını sonuna kadar vermiş demekten kendimi alamadım açıkçası. Ee, son olarak e, Gürbüz Doğan Eksioğlu'nun bir e, karikatürünü anlatmak istiyorum yine. E, Gürbüz Doğan bir terazi e, çizmiş. Adalet terazisi bu. Bir kefesinde rengarenk yıldızlar üst üste yığılmışlar ve bir e, piramit e, şekli oluşturmuşlar. E, diğer kefede ise parıl diyen e, yus yuvardak güneş var. Terazinin kefeleri tam dengede duruyor. Resmin üstünde e, terazinin yukarısında biraz Aydın Engin 1941-24 Mart 2022 yazısı okunuyor. Teraziyi dengede tutan ortadaki çubuğun tepesi ise bir e, dolma kalem ucu şeklinde çizilmiş. Aydın Engin'e saygı niteliğinde bir e, çizim bu Gürbüz Doğan ki Karikatürde bundan ibaret e, yorumlamayı artık ben dinleyicilere okuyuculara bırakıyorum. Evet. Evet. çok teşekkür ederiz. Gayet kapsayıcı ve düşün, hem düşündürücü hem de du duygulandırıcı bir sergi oldu bu. Evet. Yazı Sorry. ve çizgilerle beraber. Burada seçim final yapmıyoruz tabii. Olduğu gibi bunu internet şeyinde internetimizde koyacağız web sitede çizimleriyle ve fotoğraflarıyla da beraber Aydın çok güzel olur tabii. Programcımız yurttaş gazeteciliğin eşsiz isimlerinden Aylin Engin'i de bu şekilde uğurlama törenimize devam edeceğiz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Siz ee... İyi ayınlar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoş görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.